بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيات أعمالنا من يهده الله فهو المختد وما يضلل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم والذين ينفقون أمذالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقكم الله وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله, به وكان الله بهم عليما Değerli kardeşlerim İslam dininin Diğer dinlerden Kendisini diğer dinlerden Ayıran en önemli hususiyeti Ahiret gününe imandır Diğer dinlerde Diğer ideolojilerde Ahiret gününe iman Olmazsa olmaz diye bir koşul değildir Mesela demokrasinin Ahiret gününe iman diye bir koşulu yoktur Demokratların içerisinden Ahiret gününe iman eden de çıkabilir iman de çıkabilir. Mesela Kemalizm'in ana ilkeleri arasında ahiret gününe iman diye bir ilke yoktur. Veya diğer dinlerde ahiret günü inancı çoğu dinde yoktur. İslam dininin İslam dininin diğer dinlerden özellikle beşeri dinlerden kendini farklı kılan en önemli vasfı ahiret gününe imandır. Ahiret gününe iman birçok sorumluluğu da Müslümanın üzerine yükler, birçok sorumluluğu beraberinde getirir. Mesela ahirete imanın sorumluluklarından, mükellefiyetlerinden bir tanesi, dünya merkezli değil, ahiret merkezi çalışmaktır. Mesela ahiret gününe imanın getirmiş olduğu sorumluluklardan bir tanesi, dünyada var olanın sana ait olmadığı, dünyada var olanı ahiret günü için vermen, elinden çıkarman gerekliliğidir. Hatta senin canın bile sana ait değildir. Allah subhanehu ve teala ahiret gününe imanın bir göstergesi olarak müminlere can size ait değil. Gelin ticaret yapalım. Canı, canınızı sahibine teslim edin. Bunun karşılığında ahirette size güzel mükafatlar vereyim demiştir. İşte Müslümanların şehadet yolunda koşmaları Cihat yolunda koşmalarının temelinde yatan etken budur. İslam dininin ahiret merkezi düşünmesidir. Yoksa ahiret merkezi düşünmeyen bir din olsa gidip de bir insanın kendisini bambaşka bir memlekette feda etmesi düşünülebilecek, kabul edilebilecek bir durum mudur? Asla değildir. Değerli kardeşlerim, ahiret merkezli, ahiret günü merkezli inanmanın ve düşünmenin, getirmiş olduğu sorumluluklardan bir tanesi de senin canını Allah yolunda feda edebildiğin gibi malını da Allah yolunda feda edebilmektir. Tekrar ediyorum ki bugünkü hutbemizin konusu bu. Buraya kadar söylediklerim bir mukaddimeydi. Ahiret gününe imanın getirmiş olduğu sorumluluklardan bir tanesi de nasıl ki canını asıl sahibi için teslim edebiliyorsan malını da o asana ait değildir. Asıl sahibi için teslim edebilmektir. İşte bundan dolayı infak ile beraber infak ile beraber zikredilen birçok ayet ve hadiste infak ahiret günü imanla zikredilir. İnfaktan yüz çevirmek ise ahiret gününü inkarla beraber zikredilir. <gülüyor> Mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak edenler ve Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler bakın infak yani gösteriş için riya için infak etmek Allah'a ve ahiret gününe iman etmemekle beraber ayetin hemen devamında lev amenu billahi onlar Allah'a iman etselerdi ve kıyamet gününe, ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın onlara verdiği rızıktan infak etselerdi diyor. Bakın, üç haslet yan yana zikrediliyor. Allah'a iman etseydin, ahiret gününe iman etseydin, bir de Allah'ın sana verdiği rızıktan infak etseydin. Dikkat edin arkadaşlar, birçok ayette bu husus geçiyor da, burada bir de geçen, bunu sana Allah verdi. Niçin? Dikkat edin. infakla ilgili ayetlerin tamamında sana bunu Allah verdi. Bu senin değil. Allah'a ait olan şeyi imtihan olsun diye Allah sana verdi. Şimdi arkadaşlarım şu an şu dakika şu saniye. Cebinizde bulunan bütün mal varlığı imtihan için Allah'ın size verdiğidir. Kimin cebinde ne kadar varsa, evinde ne kadar varsa, arabası, evi, ticaretin ne varsa o ona ait olan bir şey değildir. Allah onu vermiştir. Allah ona onu vermiştir. Sen kazanmadın. Allah onu verdi sana. Ve Allah sen bunu infak edeceksin mi? Etmeyecek misin? Yani sen hakkıyla ahiret gününe iman ediyor musun? Etmiyor musun? İşte bunu görmek için bunu verdi. Hakkıyla ahiret gününe iman edenler bütün mallarını Allah yolunda seve seve infak ederler. Kişinin ahiret günlü olan inancı azaldıkça İnfa azalır. O halde bir soru soralım, cevabını verelim. Biz devamlı böyle çalışıyoruz değil mi hakikâit derslerine? Mesela Kur'an okuduğunuz kadar müminsiniz dedik. Şimdi de şunu söyleyelim. İnfak ettiğin kadar ahiret güne iman ediyorsun. Ne kadar çok infak ediyorsan ahiret gününe imanın o kadar yüksek derecede. Arkadaşlar bundan dolayı infak etmenin kıyamet günüyle, ahiretle cennet ve cehennem inancıyla yakın ilişkisi olduğu için dikkat edin ayete. Ya yöllezina emenu enfiku mimma rızaknakum min kabl en yi'tiye beyun en yi'tiye yevmun Ey iman edenler Allah yolunda infak edin. Şöyle bir gün gelmeden önce orayı hatırlatıyor. Bakın Allah subhanehu ve teala infak emrini bize verirken infak meselesi ahiret gününe iman ile doğrudan ilişkili olduğu için Gün la bay'un fiye. O gün alışveriş yok. Ve la dostluk yok. Ve la ve aracılık da yoktur. Bakın infak edin. Öyle bir gün gelecek ki o günden korunmanız infak etmenize bağlı. Öyle bir gün gelecek ki o günden korunmanız malınızı Allah yolunda infak etmeye bağlı. O gün alışveriş yapamayacaksınız. Hiçbir dost yardım etmeyecek. Hiç kimse size şefaatçi olmayacak. Böyle bir gün gelmeden önce Allah yolunda infak edin buyuruyor Allah subhanehu ve teala. Dikkat edin Allah yolunda malımızı harcamak yine kıyamet günüyle ilişkilendirildi. Kulli ibadiyel lezine amenu. Ey Muhammed! iman eden kullarıma söyle. Yukimune salah. Namaz kılsınlar. Ve yunfikune mimma razaknahum sirren ve alaniye. Gizli ve açık. Onlara verdiklerimizden, biraz önceki konu, onlara verdiklerimizden gizli ve açık infak etsinler. Ne zaman? Bakın. min <gülüyor> Aynı manada ayet. Dikkat edin, infakla beraber ne zikredildi? Kıyamet günü ve kıyamet günündeki bir sahne, bir dehşetli an. O günde dostun yok, arkadaşın yok, şefaatcün yok, yardımcın yok. O gün sana dost, arkadaş, şefaat olacak tek bir şey var. O da senin salih amelin. Bu salih ameller içerisinde en güzeli de Allah yolunda verdiğindir. Şimdi bir başka ayet anlattığım konuyla ilişkisini okur. وَأَنْفِقُوا, وَاَنْفِقُوا مِنْ مَا razaknakum min قَبْلِ Şöyle bir gün gelmeden önce infak edin ye en yati ahadukum en yati ahadukum el meut ölüm gelir fe der ki rabbil laula khartni ila ecelin ölüm geldi tam ölüyorum ya rabbi keşke beni biraz erteleseydin de saddaka ben sadaka verseydim ben infak verseydim ben malımı verseydim subhanallah arkadaşlar ölüm anında kişinin duyacağı pişmanlıklar Kur'an-ı Kerim'de geçiyor Ayetin birinde Rabbim beni gönder de salih amel işleyim. Umum manada geliyor. Bu ayette ise salih amel biraz daha açılıyor. Keşke beni göndersen biraz daha ölümümü ertelesen de ben Allah yolunda sadaka versem. Ölüm anında pişman olacağımız şeylerden bir tanesi neymiş? Az sadaka vermek, sadakadan yüz çevirmek veya gerektiği kadar sadaka vermemek, infak etmemek olacaktır. Arkadaşlar, buraya kadar okuduğum ayetler, infak meselesinin ölüm ve ölümden sonrası ile yakın ilişkide olduğunu, ölüme ve ahiret gününe hakkıyla iman edenlerin, gece gündüz, gizli açık mallarını Allah yolunda infak ettiklerini buraya kadar anlattıklarım ayetlerle ortaya koymaktadır. Şimdi, bir başka ayete geçiyoruz. Ellezine yu'minun bil gaybi ve ve Dikkat edin. Ayetle ilgili anlatacağım konuya geçmeden önce her ayette dikkat edin. Size verdiğimizden infak edin. Onlara verdiğimizden infak ederler. Rabbim bana verdiğinden infak edeyim. Demek ki aynı qaydayı tekrar koyuyoruz. Şu an size ait olan, cebinizde olan, evinizde olan Kadınlar kulaklarınızda, boynunuzda, bileklerinizde olanın hiçbiri size ait değil. Allah onları imtihan vesilesi olsun diye severdi. Arabanız size ait değil. Eviniz size ait değil. Nakidiniz size ait değil. Paranız size ait değil. İmtihan vesilesi olsun diye biriktirecek misiniz? Gerçekten ahiret gününe iman edip Allah yolunda harcayacak mısınız? İşte bundan dolayı Allah size onu verdi. Bu kaydı hiç unutmayalım. Gelelim ayete. Ellezine yu'minun ve yuqimun as-salah ve mimma razaknahum yunfikun. Onlar ki kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler kim? Muttakiler. Demek ki takva sahibi olmanın olmazsa olmaz esası Allah yolunda infak etmektir. Bir muttaki eğer muttaki eşittir Allah yolunda infak edendir. Allah yolunda infak etmeyen bir kimsenin takva mertebesine yükselmesi mümkün değildir. Takva mertebesini biliyoruz değil mi arkadaşlar? Takva mertebesine ulaştığımız zaman Kur'an'ın kapıları bize açılacak. Allah subhanehu ve teala bize furkan verecek. Allah subhanehu ve teala bizim her işimizi kolaylaştıracak. Allah subhanehu ve teala görmediğimiz yerden bize rızıklar verecek. Hesap etmediğimiz yerden gelecek. Her işimizde bir çıkış yolu verecek. İşlerimizi kolaylaştıracak. Takva mertebesinin avantajlarını biliyoruz. Eğer işlerinin kolaylaştırılmasını istiyorsan takva mertebesini hedef alman lazım. Muttakilerden olabilmek için de infak etmen lazım. Ya Rabbi başında bir sürü dert var. Ya Rabbi başında bir sürü sıkıntı var. Ne yapayım? Takva mertebesine ulaşman lazım. Peki ya Rabbi o mertebeye ulaşmak için ne yapmam lazım? Cebindekini çıkarıp Allah Allah'ın ortaya koyman lazım. Bir başka ayet. Ve sarı'u ila mağfiratin rabbikum ve cennetin arduhâ's semâwâtü vel ardı uiddet hazırlanmış cennetsin yarışın. O muttakîler ki birinci vasfı geliyor. Ellezine <gülüyor> yunfikûne Bollukta ve darlıkta bollukta ve darlıkta gizli ve açık demek sizin devamlı infak ederler. Bakın Allahu Sübhanu ve Teâlâ Muttakilerin ilk vasfı olarak ayette bunu zikrediyor. O halde arkadaşlar tekrar bir kayda koyuyoruz. İnfak ettiğiniz kadar muttakisiniz. Kim ne kadar çok infak ediyorsa o o kadar çok muttakidir. Evet. Bakın infak edenler kimlerle zikrediliyor? İnfak edenlerin değeri, infak edenlerin yüceliği, infak edenlerin fazileti neymiş bir bakın. Allah subhanahu ve teala Alimran suresinde İman edenlerden bahsetti, bahsettikten sonra o iman edenleri kısımlara ayırıyor. Onlar es-sabiri sabredenlerdir. Oldukça zor bir zanaat. Ve sadiqi ne sadiqlardır. Nübüvvet ehlinin vasfı. Ve'l-ganitine devamlı konut yapan gece sabaha kadar ayakta Allah Allahü Teala'nın karşısında bekleyenlerdir. Çok zor. Ve'l-münfikine ve infak edenler. Bakın infak eden kimse Nice zorlu işlerle beraber işleri yapanlarla beraber zikrediliyor. İnfak eden, sabredenlerle zikrediliyor. İnfak eden, sadıklarla beraber zikrediliyor. İnfak eden, kanitlerle beraber zikrediliyor. Ayetin devamında istiğfar edenlerle beraber zikrediliyor. İşte faziletli bir amel kardeşler. Ramazan ayı geldi. Ramazan ayında yapabileceğiniz iki tane mükemmel amel vardır. Ramazan ayında bir, çokça ibadet etmek, Kur'an okumak. İki, infak etmek. İşte bugün o yüzden bu hutbeyi veriyor. Daha önünüzde 23 gün var. 22 gün var. Yapabileceğiniz en güzel amel bir, çokça ibadet ederek Kur'an okumak. iki infak etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasfı Ramazan'da nasıldı? Esen rüzgardan daha cömertti. Bir rüzgar eserken biraz eser, biraz durur, az yok. Herkese eser, herkese eser. Arkadaşlar Ramazan geldi. Ben size nasihat ediyorum. Cömertlikte yarışın. Cömertlikte yarışın. Devam ediyoruz. <gülüyor> Gece gündüz demek sizin infak ediyoruz. Ne demek? Hiç durmadan. Haftada bir kere değil. 10 günde bir kere değil. Ayda bir kere değil. Ara sıra değil. Gece gündüz. Ne zaman nerede ne ihtiyaç oldu infak ediyor. Hiç düşünmüyor. Başka? sirrav alaniyeten gizli ve açık. Felahum ecruhum inde rabbihim. Onların mükafatı ne biliyor musunuz? Rabblerinin katında. Zikretmemiş. Zikretmiyor biliyor musunuz? Ne kadar güzel. Heyecanlanmamız gerekiyor değil mi? Yani mesela ben talebelere desem ki talebeler şu dersi bitirene şu kitabı hediye edeceğim. Tamam mı? Talebeler biraz heyecanlanır. Desem ki şu kitabı bitirene, şu dersi bitirene söylemeyeceğim ne mi Ne vereceğimi ne yapmayacağım? Söylemeyeceğim. Daha çok heyecanlandırır değil mi? Hele bir de cömertse hoca ele açık bir hocaysa büyük büyük mükafatlar veriyorsa ders çalışırken talebe heyecandan daha çok çalışır. Niçin? Hoca cömert. Ne vereceği belli olmaz. Hele bir de söylemedi. Demek ki sürpriz bir hediye var. Ve lehum ecruhum inde rabbihim Onların Rableri katında bir ecirleri vardır. Nedir? Bilmiyoruz. İşte bu ayet bize heyecanlandırması gerekiyor arkadaşlar. Bu ayet kalbimizin pır pır atmasına vesile olması gerekiyor. Wallahu Akhfuun Alehim, Onların endişesi de olmayacak, onların hüzünü de olmayacaktır. Kardeşler, infan güzeli ne biliyor musunuz? Infan en güzel tarafı, infak eden aslında Allah verdi ya. Bu Allah'a ait. Başta söyledik değil mi? Şu an benim cebimde 100 lira var. Kimin bu? Allah'ın. İnfak eden Allah'ın verdiğini, Allah'ın verdiğini, birilerine verdiği zaman, Rabbi kuluna bakıyor, diyor ki, benim kulum, benim ona verdiğimi, benim kullarıma dağıtıyor. O halde ben ona biraz daha fazla vereyim, diyor. Cebindeki para 150 lira oluyor, deneyin bunu. Bizim şehadet mektebindeki kardeşler, bir dönem buna alışkanlık yapmıştı. Paraya ihtiyacı olan hemen sabah kalkıyor, cebindeki parayı bir infak ediyor kimin ne ihtiyacı varsa infak etmeye başlamıştı vallahi bunu biz deneyerek o kadar çok gördük ki pazartesi günü toplanıyoruz kardeşlerle o gün borcumuz var hadi çıkartın bütün parayı bunu bir infak edelim diyoruz akşama akşama bizim infak ettiğimizin çok daha fazlası geliyordu kardeşler Allah subhanahu ta, artırır artırır çünkü bakın yani denklem gayet basit Allah sana 100 lira verdi sen aldın onu birilerine verdin. Allah sana bakacak benim kolum bunu güzel yolda harcadı diyecek. Biz öyle değil miyiz? Birine imkan verdiğimiz zaman verdiğimiz o imkanı güzel değerlendirirse daha güzel imkanlar sunmaz mıyız ona? Yanımıza bir eleman aldık bilgisayarcı. Al alade bir bilgisayar verdik. Adam öyle güzel çalışıyor ki biz ona daha iyi verirsek daha güzel iş çıkartacak. İşte Allah da kuluna bakıyor. Ben bu kuluma 100 lira verdim. Olduğu gibi infak etti. Ben 150 lira vereyim. Sen 150 infakat Allah 250'yi artırıyor. Diyor ki bundan dolayı ve ma'tun fi'kum min hayır olarak ne infak ederseniz fele anfusikum o sizin içindir. O sizin içindir. Yani infak ettiğin başkasına etmiyorsun. Kendine ediyorsun. O halde arkadaşlar infak ederken infak ederken birinci temel kuralımız şu olacak. Ben kendi nefsim için veriyorum. Kendi nefsim için 5 lira vermek mi istersin? 5000 lira vermek mi istersin? Kendi nefsin için ne kadar vermek istiyorsan işte o kadar infak etmenin nasihat ediyorum ben size evet. Ayetin devamında yine diyor ki infak edenlere infak edenleri eksiksiz ödenecektir, eksiksiz ödenecek Bu manada ayetlere devam ediyoruz. Meselül lazinin infukun emwalahum fi sebilillah. Allah yolunda infak edenlerin durumu kemesele habbetin. bir tane gibidir. Yüz lira bir tane. O taneden yedi tane başak çıktı. Her bir başakta ise yüz tane tane var. Yedi yüz misli oldu. Yüz lira çarpı yedi yüz oldu işte. Bir başka ayet. Allah'ın rızasını umarak infak edenler ve işlerinden gelerek harcayanların misali habbetin bir rabbetin. tatlı bir yamaçta bulunan bir tane gibidir. Onun üzerine bolca yağmur yağar. Bu sebeple onun ürünü Kat, kat çıkar arkadaşlar. İnfak sadece artır. İnfak edip de fakirliyen, infak edip de batan. Bir tane iş adam yoktur. Batan iş adamlarına bakın. Sen niye battın deyin. Size gelip de çok sadaka verdim, çok zekat verdim, çok infak ettim diyen birini göremezsiniz. Verdikçe artar. Bunu hiç unutmayın. Verdik, verdikçe artar. Men zellezzi yukridullaha kardan hasena fe lehu ve lehu ecrün kerim. Kim Allah'a bir şeyler verirse Allah ona kat kat artıracaktır. Arkadaşlar birileri bize bir şey verdiği zaman bir iyilik yaptığı zaman o iyiliğin karşılığı olarak daha güzel bir şey yapmaya çalışmaz mıyız? Biz bile bunu yapıyorsak kerim olan cömert olan Rabbimiz biz onun kulları için harcadığımız zaman o bize neler verecektir neler değil mi? Hani İbn-i meşhur bir sözünü söylemiştik. Sen Allah'ın kullarına nasıl muamele edersen, Allah da sana öyle muamele edecektir. Sen Allah'ın kullarını gözetirsen, onların sıkıntısını gidermeye çalışırsan, onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışırsan, Allah da sana bu şekilde muamele edecektir. Sen bir fakiri gördün, ona gittin, ona 3 lira, 5 lira infakta bulundun. Allah subhanahu wa bunu görmeyecek mi? Allah subhanehu ve teala bunu ne yapmayacak? Artırmayacak mı? Böyle bir şey mümkün mü kardeşler? Arkadaşlar infak ederken en iyisini vermeye çalışın. Rahmetli oldu. Allah ona rahmet etsin. Allah onun kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Bir hocamız vardı. Derdi ki böyle toplandığımız zaman düğünlerde konuştuğunda o bölgede düğünlerde ee, erkekler toplandı, hoca konuşmayı yaptı, yemek yendi, giderken bir kutu konulur, oraya infak edilirdi. O hocamız derdi ki, infak ederken canınızı yakacak bir miktar infak et Yani bugün mesela ben, Murat Gezinurak, 100 lira, 200 lira infak etmek benim canımı yakmaz yani çok da önemli değil. Zaten eve akşam gelirken aldığımız, Çolaç Hoca aldığımız şey. O hocamız öyle derdi. İnfak ederken canınızı yakacak bir rakam, bir şeyler infak et. Sahabenin infak anlayışı buydu bakın, ne varsa olduğu gibi veriyor sıfırdan başlıyor, infak ile ilgili sahabe hayatına bir bakın. Adamlar şöyle yani artık adamlar diyeceğim ilginç bir kuşak, bizim e, düşünce zihnimizin çok üstünde bir kuşak, çalışmış kazanmış biriktirmiş, olduğu gibi vermiş sıfıra inmiş, sıfırdan tekrar başlamış çalışmış kazanmış biriktirmiş, Hepsini tekrar vermiş, sıfırdan bir diye başlamış, hayatları hep böyle devam etmiş. En fakirinin hayatı da böyle devam etmiş, en zenginin hayatı da. Yani şöyle bir infak modeli yok o devirde. Kazanıyorum, çok zenginim, bir kısmını infak ediyorum. Çok zenginim, biraz daha infak ediyorum. Daha çok zenginliyorum, biraz böyle bir şey yok. Adam kazanmış, zenginlemiş olduğu gibi hepsini vermiş, sıfır olmuş. Aynı sen ben gibi gariban olmuş. Tabi o verdiği için Allah Subhanahu ve Teala daha da artırmış. Vaktimiz doluyor. Hadisleri de okuyacaktım ama birkaç daha ayet okuyayım kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor. Bu konuda yani bir beş ders yapılabilir. Ayetleri muhtasar olarak okuyorum. Ayetlerde anlatılan ince hususlara, benzetmelere değinmiyorum. Hadislere daha hiç geçmedim. Belki önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili hadisleri de okuruz. Yani bir beş ders çok rahat yapılır. Bakın. O izakilerhum enfiku onlara Allah'ın size rızıklandırmış olduğu şeylerden infak edinden ne zaman galezine kethru kafirler der ki. İnfak etmeyenler, infaktan yüz çevirenler kafirlerin hasletini işlemişlerdir. İnfaktan yüz çevirmek kafir hasletidir. Herhangi bir sebepten dolayı, herhangi bir gerekçeyle, herhangi bir amaçla, herhangi bir kayaya hiç fark etmez. İnfaktan yüz çevirmek bak diyor ki Allah bundan. Onlara infak edin deyince birileri yüz çevirir. Ya Rabbi kim onlar kafirler. Ayet açık bir şekilde bunu söylüyor. Dikkatli arkadaşlar. infak küfürle beraber, infaktan yüz çevirmek küfürle beraber anılıyor. Şimdi çok dehşetli bir ayet okuyacağım. Dikkat edin. Hepinizi derinden sarsması gereken bir ayet. Hepinizin kalbinde korku oluşturması gereken bir ayet arkadaşlar. Biliyorsunuz Allah subhanehu ve teala'nın sünnetleri vardır ve bu sünnetler değişmez. Allah subhanehu ve teala'nın sünnetlerden bir tanesi de sizi gidermesi yerinize bir başkasını getirmesidir. Hani maide suresinde siz böyle böyle yapmazsanız Allah sizi alır yerinize başka bir kavim getirir diyor ya bakın dikkat edin. Feminkum men yabkhalu ve men yabqalu fe innema yabkhalu an Kim cimrilik yaparsak kendi nefsi aleyhine cimrilik yapmıştır. Anlatacağım konu bu değil. Vallahu'l-gani ve entumul Allah zengindir. Siz fakirsiniz. Cimrilik yapmanız neyinize sizin yani zengin olan Allah'tır dikkat edin. Ve ente tevallu eyrzini faket mekten yüz çevirirseniz yestebdil kavmen Allah sizi alır. Yerinize başka bir kavim getir. Allah size alır demek, iman nimetini alır, tevhid nimetini alır, İslam nimetini alır. Tevhid nimetiyle, iman nimetiyle, İslam nimetiyle Allah yolunda infak edecek yeni bir topluluk getirir demektir bu. Vallahi bu ayetten çok korkmamız gerekiyor. Hani ben hep diyorum ya, geçmişe baktığım zaman nice insanlar vardı. Müslümanlardı. Onlar şimdi Müslüman değiller. Niceleri dinden döndü. Niceleri mürtetleşti. Niceleri yoldan çıktı. Peki bu yoldan çıkmanın sebebi nedir? İşte burada. Yoldan çıkmanın sebebi burada. Eğer siz cimrilik yaparsanız, eğer siz Allah yolunda infak etmezseniz, Allah sizi alır, yerinize başka bir kavim getirir diyor. Subhanallah. Subhanallah. Bu her birimizin korkması gereken durumlardan bir tanesidir. Arkadaşlar salih amellerin karşısında en büyük engellerden bir tanesi de o amelleri engelleyici birlerin olmasıdır. İnfak ameliyesinde de bu vardır. Birileri infak etmeye başladığı zaman mutlaka ama mutlaka münafıklar türeyecektir. Burada hiç endişeniz olmasın. Buradan bir sonuç çıkartacağız. Örnek vereyim. Bir hasta bebeğimiz vardı. Oturduk gelin buna yardımcı olalım dedik değil mi? Yardımcı olmaya başladık. Canlı yayınlar yapıyoruz para toplumuya. Birileri başladı. Allah yolunda mücahitleri unutuyorsunuz. Esirlerimizi unutuyorsunuz. Böyle demediler mi? Hepiniz gördünüz değil mi? Birçok kişi buna şahit oldu. Canlı yayınlarda şahit oldunuz. Allah yolunda cihad edenler için, esirler için, yetimler için bir şeyler yapmaya başladık. Bu sefer birileri çıktı münafıkça ve ahlakça. Sizin akideniz onların akidesiyle beraber değil. Madem siz bu işte infak ediyorsunuz e siz bu işten malanıyorsunuz? Böyleleri hep olacak. Böyleleri hep olacak. Böylelerinin sesini sivrisinek sesi kadar dahi şey yapmayacaksınız, önemsemeyeceksiniz. Hayatımızda bunlar hep olacak. Ben bunu yaşayarak defalarca gördüm. Birileri Yusuf suresini anlattım. Bir yere gelebilmek için Birilerinin sırtına basmak zorunda. Birlerin kabiliyeti yok. Birlerin ilmi yok. Birlerin imanı yok. Birlerin yüreği yok. Birlerin karakteri yok. Birlerin şahsiyeti yok. Bir yere gelecek imkanları yok. Bunun için sizin sırtınıza basmayı, sizin sırtınıza basıp yükselmeyi hedef haline getirirler. Bu hep böyledir. Eğer Allah yolunda cihad ediyorsanız Birileri diyecek ki şimdi cihat zamanı mı, orada cihat edilir mi, bilmem ne. Sizin sırtınıza basıp ön plana çıkmak isterler. Eğer ilimle uğraşıyorsanız size diyecekler ki şimdi ilim zamanı mı, cihat zamanı. Vallahi bunlar yaşamıyor muyuz? Gidin YouTube'da videolarımızın yorumlarına bakın. Burada ilim ve ilimle ameli anlatıyorum. İlim sırası mı cihat diyorlar. Allah yolunda cihadı anlatıyorum. İlim olmadan cihat olmaz diyorlar. Ne söylersek, ne söylersek mutlaka ayağımızdan tutan, sırtımıza basıp bir yerlere gelmek isteyen zaafiyet ehli nifak ruhlu insanlar çıkacaktır. Ha bu bizi etkileyecek mi? Hayır. Böyleleri çıktıkça biz bir adım daha koşacağız. Hümüllezîne yekûlûne la tunfigu ala men inde rasulillah hatta yenfaddû. Dediler ki Muhammed'in etrafında bulunanlara infak etmeyin. Ve böylece onun etrafından dağılsınlar. Dediklerinde başarılı olabildiler mi? O gün olamadılar. Tarihin hiçbir sahnesinde olamadılar. Bugün de Allah yolunda bir şekilde mücadele edenleri dilleriyle kınayanlar. Onların sırtına basıp gerçekten nemalanmak isteyenler. işte bunlar. Bugün de başarı olamayacaklardır. Çünkü göklerin ve erin hazinesi Allah katındadır. Evet. Şimdi bir ayetle hutbemizi bitireceğiz arkadaşlar. Bugün biz o dönemdeki kardeşler bilir. 2000 yılında kendi aramızda para topladık. Kime vereceğiz bulamadık. Yok verecek kimse yok. Zaten Müslüman sayısı çok az. Müslümanlar da birbirini doğru düz tanımıyor. Para biriktirdik, çalıştık. O zaman boyacılıkta şurada burada çalışıyoruz. Harcayacak yer bulamadık. Bir gün Konya dışından Konya'ya gelirken çadırda yaşayanlar gördük. Kimdir, nedir hala bilmiyor. Orada çadırda yaşıyorlardı kimlerdi? Dedim ki hadi her şey yapalım. Konya'ya geldik, bir süre eşya topladık, yiyecek topladık, yiyecek topladık, para topladık. 150 kilometre uzağa gittik orada çadırda olanlara dağıttık kimdi bilmiyorum böyle günler olabilir infak edeceğiniz infak edeceğiniz ve yani infak etmek isteyeceğiniz ama infak edecek yer bulamayacağınız günler gelebilir bu bir iki değerli infaklar vardır mesela esirlere infak etmek çok değerli bir infaktır yetimlere infak etmek çok değerli bir infaktır Allah yolunda mücadele edenlere infak etmek çok değerli bir infaktır. Ve bugün sizin için büyük bir avantaj vardır. Bugün Allah yolunda esir düşmüş her bir esir sizin için bir nimettir. Allah yolunda canını feda etmiş her bir şehidin emaneti sizin için bir nimettir. Allah yolunda canını feda etmiş her bir şehidin emaneti kutsalı eşi sizin için bir nimettir. Bunlar sizin Allah'a gideceğiniz kapılardır. Bu kapılar kapanmadan önce infak edin. Wa ma nakum Allah tum fiquufi Size ne oluyordu Allah'ın da Allah ne infak etmiyorsunuz? Walillahi mirasu semaowat ve arz. Gökyüzünün ve yerüzünün semanın ve arzın mirası Allah'ın kadındadır. Sizden fetihten önce infak edenlerle fetihten sonra infak edenler hiçbir zaman bir olmayacaktır. Allah'ın dininin ihtiyaç duyduğu zamanda mücadele edenle, Allah'ın dininin bir önceki kadar ihtiyaç duymadığı bir zamanda mücadele eden hiçbir zaman aynı olmayacaktır. Buna benzer ifadeler hicret hakkında da vardır. Bundan dolayı kardeşler, yarın Allah subhane ve teala kafirlerin kalplerine bir merhamet verse ya da bir şey olsa, Dünyada bir tane yetimimiz, bir tane esirimiz, bir tane şehit eşimiz olmasa cebindeki parayı verecek yer bulamazsın. O halde şunu bileyim. Bir yerde bir esir varsa o senin için büyük bir nimet. O senin için büyük bir nimet. O senin için cennet kapısı. O senin için rahmet kapısı. O senin için takva kapısı. Bu kapıyı sakın ama sakın kaçırma. Allah subhanehu ve teala güzel bir hutbe oldu. Ben beğendim umarım siz de beğenmişsinizdir. Allahu Subhanahu ve Teala bu ayetlerde geçtiği üzere geçtiği üzere bizlere infak şuurunu, infak bilincini versin kardeşler. Tekrar söyledim. Ramazanda yapabileceğiniz en güzel amel budur. Ramazanda yapabileceğiniz en güzel amel budur. Ve ahiru davana Rabbil